Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 94.9 Açık Radyo'da yine beraberiz ve bugün kardeş yayın kuruluşumuz e, hukuk politikten Ümit Altaş yine beraber yine beni bugün sıkıştıracak ve soru soracaklar. Yine baroya konuşacağız ama ondan evvel <gülüyor> acı bir kaybımız var. Rona Serozan hocayı kaybettik. Uzun süredir hastaydı. Bugün İstanbul Hukuk Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde onu bir uğurlama töreni yapıldı. Ee, hemen ben bazı arkadaşlar telefon ettiler ya Ay Aybay hocayı kaybetmişiz diye ona e, Yardış, ömürleri uzadı. Roma hoca değil e, Roma Serozan Hocamızı evet, Siz birbirinden yetiştiniz. kıymetli hocalarımız evet bugün bebekte ikindi e, namazının ardından hocamızın töreni yapılacak gömülmesi o zaman gerçekleşecek ama <gülüyor> biz program yüzünden e, katılamayacağız herhalde. Programda hocamızı anmayı önemsedik. Biz önemsizlik. buradan güle güle gelin. Saat güle, evet, üniversite önündeki e, törende vedalaştık biz hocamızla. Şiir bir mutluluk hastalığı mı bilmiyorum ama e, kırılan dalın türküsü olduğu muhakkak. Bu noktada Cemal Süreyya'ya katılıyorum. Yine bir dalımız çok güçlü ve çok e, narin, zariflik timsali bir dalımız daha kırıldı. Aslında o kocaman bir ağaçtı bana göre. Gölgesinde çoğumuz büyüdük. Sevgili Runa Serozan hocamızla salı sabahı ayrıldığımız haberi geldi bize. Ee, hocamız 42 doğumlu. 1964'de hukuk fakültesinde İstanbul'da okumuş. 64'te Almanya'ya gitmiş. 3 sene sonra doktor olarak gelmiş ve İstanbul Hukuk'a asistan olarak başvuruda bulunmuş. 6 sene doçentlikten sonra, işte 80, 80'den sonra, bu süre dolduktan sonra profesörlüğe başlandığında ataması yapılmamış. Çünkü arada 80 darbesini yaşamışız ve üçlü kararnamedeki Cumhurbaşkanı imzası eksik kalmış. 82 yılında biliyorsunuz 1400 Kısaylı Sık Kanunu üniversiteden devrimci ilerici akademisyenlerin uzaklaştırılmasına yol açmıştı o kanun nihayet 31 Ağustos 2018 günü yayımlanan 7145 sayılı kanunda yürürlükten kaldırıldı. İnşallah Ama... bu o halle. Ee, bilim dünyasına uzaklaştırılan hocalarımızda o, hal, o hali komisyonuna kalmadan ee, çünkü geldim. hocamız 82'de e, üniversiteden uzaklaştırılan ekiple beraber 1988 yılında danıştay kararıyla dönebilmiş e, üniversiteden uzaklaştırılması onun hiçbir zaman için bilimsel araştırma yapma çalışma e, isteğini, şevkini, azmine dörtüsünü engelleyemedi yine çalışmalarına devam etti. Şimdi iki gündür e, sosyal medyada, gazetelerde der, e, yazılanlara baktığımızda <gülüyor> ya da telefonlarda konuşmalara baktığımızda hepimizin aynı şeyleri hocamız için söyledi, e, sarf ettiğini, aynı sözleri sarf ettiğini görüyoruz. Herkes kendisinin kibarlığından, nezaketinden, kadir şinaslığından, vefalılığından, saygılı, hoşgörülü, şık, asil, terbiyeli, dayanışmacı bilge, bilge teçiz bir organizasyoncu. <gülüyor> çığır açıcı, yenilikçi olduğundan bahsediyor ve en önemlisi de biraz sonra Baro'yu da konuşacağız. Gençlere ne kadar değer verdiğinden, gençlerin kendilerini değerli hissetmesine, kendilerine daha fazla özgüven duymalarını sağlayıcı, onları hem eleştiren hem dikkatle dinleyen ve destekleyen e, koruyuculuğundan e, bahsediyor. E, ve yine hiç bitmek bilmeyen tartışmacılığından ve eleştireliğinden, meraklılığından bahsediyor. Bu tabii bir e, üniversite hocası için arkasından söylenecek belki en güzel sözler. Hocamız e, yaşarken gerçekten çok insana değmiş herkesin özellikle akademik çalışma yapanların yanında yer almış ve onları desteklemiş pek çok konuşma yapıldı bugün saat 11'deki törende ama Yaşım Atamir'in ki benim kalbime en çok dokunan oldu. Ee, şunu söyledi Yaşım Hoca, ee, yaşama veda ettiği odasında bir yanında medeni hukuka giriş kitabı ve notları, diğer yanında yöntem e, hukukta yöntem kitabı ve notları varmış ama e, yanılmasan masasının üzerinde de bir ay sonra... E, icra edilecek olan ikinci medeni hukuk hocalarına saygı on yıl önce ilk yapılmıştı hocamızın girişimiyle e, ikincisinin bir e, daha biraz sonra yapılacağı halde açılış konuşması hazırmış bunu e, bu durumun bile ne kadar son güne kadar bilime olan merakını ve ne kadar titiz çalıştığını ortaya koyduğuna dikkat çekti. Ve ee, ve yaşamı acaba? halen ne kadar ciddiye aldığını bilimi ne kadar ciddiye, ciddiye aldığını. aldığını çünkü yani iki yıldır e, belki yarın <gülüyor> baro genel kuruluna gelemeyebilirim dediğini söylüyor arkadaşlar. Ölümü bu kadar yakın hissedip yaşamı bu kadar ciddiye alan Hı -hı. aynı zamanda ciddi bir Yaşam insanı. bilim evet. e, insanı. Bize hukuk yanında. felsefesinde <gülüyor> üç temel kavramdan bahsedilir. Hukukun üç temel kavram, üç başlık altında değerlendirilmesi gerekli söylüyor. <gülüyor> sosyal olgu, etik değer, norm. Bunu daha önce de konuşmuştuk programlarımızda. Her hukuk normu belli bir sosyal sorunun sonucudur ve belli sosyal ihtiyaçların giderilmesi için ama etik değerlere göre giderilmesi için oluşturulmuş normlardır. İşte bu noktada Sayın Hocamız hukukun kavramlardan ibaret olmadığını her kuralın altında yatan amacın araştırılması gerektiğini hep bizlere öğretmeye çalıştı. Sosyoekonomik nedenleri, iktidar ilişkilerini unutmayın. Hukuku bunlar belirliyor. Her e, ilişki, e, her kuralın altında menfaatlerin, hangi menfaatlerin yattığını anlamaya çalışın. E, hukuk kavramlardan ibaret değildir. Menfaatlerin değerlendirilmesi gerekir diyordu. Yaşım Atamur hocamız da e, buna e, dikkat çekti ve adalet ve eşitlik arayışı içinde olmanın her hukukçunun sorumluluğu olduğunu hocamız bize öğretti dedi. Eşitsizlikleri tartmayı <gülüyor> bize öğretti. Bunu ihmal etmemeyi öğretti. E, adalet arayışımızda Koruyucu adaletten yanı olmak gerektiğine, hukukun daima zayıfın yanında olması gerektiğine, kadın, azınlık, engelli, çocuk, mülteci demeden her türlü eşitsizliği doğuran toplumsal durumların dikkate alınması gerektiğine ve adaletin gökyüzünde değil yeryüzünde aranması gerektiğine e, dikkat çekti ve beynimizin yanına yüreğimizi koymayı, yüreğimizi koymayı da öğretti hatırlattı. E, gerçeklere gözü kapalı olmayın, duyarsız kalmayın dedi dedi. E, çok e, etkileyici bir veda konuşmasıydı gerçekten. E, ben çok uzatmak istemiyorum ya ama aslında tabii ki. Söyleyecek çok, çok şey var. Söyle sana gelsin e, yok, sonra başka bir yani şeyden siz, söylemek e, istiyorum. Yaşım hocanın arada <gülüyor> konuşmasında tabii Rona hocadan bahsederken Marksizm ve Hukuk bahisini açmadan olmak olmaz. Evet. E, zaten kısa da şey yaptınız. Ee, ...Marksizm konusunda ve hukuk metinlerinin Türkçe'ye <gülüyor> çevrilmesinde çok büyük bir katkısı var. Özellikle Devlet ve Hukuk e, kitabı Çağdaş Hukukçular <gülüyor> Derneği tarafından da yakın zamanda yayınlanmıştı. <gülüyor> 2016 yılında da ayrıntı yayınları tarafından da basıldı. Evet. Yine faşizm ve kapitalizm çevrisi var. Ee, tabii hocayı kendi ağzından özellikle bu Devlet ve Hukuk, e, Marks'ın hukuk metinlerinin çevrilmesindeki yazda ön sözdeki... Son paragrafla belki yeniden anmak gerekiyor. Diyor ki elinizdeki seçki devlet ve hukuk üstüne bilimsel gerçekleri dile getirmekle okurun salt uyandırılıp uyarılmasını bilinçlendirilip aydınlatılmasını değil. Aynı zamanda onun yabancılaşmalardan devlet ve hukuk fetişizminden kurtarılıp özgürleştirilmesini. ...başını dik tutabilmesini ve başka bir dünyada olanaklıdır diye geleceğe umutla bakabilmesini de amaç bilir. Yani Rono Hocayı tabii ki e, buradan hukuk politik sitesi doğru olarak da... ...Marksizm hukuk parası açmadan anmak hep eksik kalacak ama ben bir şey daha eklemek isterim. Bir de öğrencilerin gözünden Rono Seruzan ekşi sözlükte kısa bir derleme şey yaptık. Aynı zamanda çok zevkli dersleri olurdu. Hepimiz e, Rono Hocadan da ders aldık. Ee, şöyle bir şey var. Sen de yetiştin mi? Evet, evet. Ona ben de yetiştirdim. Ben senin çok genç şey olarak düşünüyordum. Değil, ama. Teşekkür ederim. Ben, ben, ben de yetişti, sizi geçmiştim. <gülüyor> Hocamız zaten 2009'da İstanbul Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra geçen seneye kadar bizim okulumuzda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de Medine evet. Hukuk dersleri verdi. Dolayısıyla çok genç evet. nesiller onun öğrencisi olma şansına sahip oldular Ümit Bey. Tabii ki. Tıp, haydi abi, haydi. Programın başında bu şekilde yaparak hani, ileride İltifak bana lütfen yaşlı falan demedi. demesin yok. Bu sırada şimdiden... Yaşlı yok tabii, kıdemli, e, tabii. kıdemli. E, hemen bir iki şey <gülüyor> ekleyerek e, ben Rona Hoca ile ilgili söylediklerimi tamamlamak isterim. Bir tanesi tabii ki Rıza, Emin <gülüyor> ve Güven. E, bu şahıslar e, Rono Hoca'yı tanıyan herkes çok iyi bilir. Bunlar e, yıl içinde 20 kere tekrar edilen ve ne zaman bir pratik çalışma olsa karakterler hep aynıdır. Rıza, Emin ve Güven. Bu üçlü öğrenciler çok vurgulamışlar. Bir de pratik çalışmalarındaki... Renkli isimleriyle anılan bir hocamız Rona Seruzan, ee, espri tarafı çok güçlü olan çok. bir mesela tarihsiz borçlu, sahneden düşen soprano, 11 bir dalmaçyalı, açık göz antikacının çifte satımı, kabzamalın şanssızlığı, mazot satıcısının münasebetsizliği, prenses D'nin zümrüt yüzüğü, uğursuz salıcı dükkanı, lokantada yanlışlıklar komedisi. Tabii bunların hepsi borçlu hukuku içerisinde <gülüyor> belli kavramları anlatmak için kullandığı şeylerdi. Hocamızı saygıyla anıyoruz. Ee, evet. Valla aynı ben... zaten çok güzel bir özet yaptı. Ee, Ümit sen de çok güzel şeyler e, söyledin ve <gülüyor> belki de ona hocayı hiç tanımayan insanlar bile e, şeyleriyle, çerçevesiyle, koordinatlarıyla hocayı anlamış oldular. Zaten. <gülüyor> E, Aynur Hanım'ın ilk başta anlattığı Yeşim Hoca'nın e, Ron Hoca'ya e, anlatımından çıkan sonuçlar da sa sanki bizim e, hukuk güvenliği programının birkaç e, programına sığacak kadar önemli konular... Evet. E, yani ön sözünde hoca e, Marx ve Engels'in hukuk ve e, devlet ve hukuk üzerine e, eserinden e, seçkiler yapıp çevirme e, çeviride bulunurken niye bunu yaptığını anlatırken şunları söylemiş. Kapitest üretim yasaları toplum egemen oldukça bu yasaları irde, irdeleyip eleştiren Marks ve Marksizmin her zaman geçer akça olduğuna dikkat çekmiş. Derlemeyi ve çevreyi bundan yaptığını hocamız söylüyor. Gelecekte insanlık için daha güzel bir dünyanın kurulabileceğinin müjdecisi olduğunu Marx'ın ve Engels'in yazdıklarının değerlendirmesini yapmış ve aynı zamanda Böyle bir dünyanın kurulabilmesi için de yürütülecek mücadeleni rehberi olarak görmüş ve niye çeviri yaptığını da başka bir dünya olabilir. Bu olasılığı unutmayın e, diye yani hukukçulara değil aslında e, olan kitap okuyucularına ilişkin böyle bir umudu e, dile getirmek için yazmış. Bunlar önemli. Yine hocamızın yöntem bilimi olan merakını da biliriz. E, Cuma günleri İstanbul Bilgi'de bizim ders verdiğimiz salonlar yan yanaydı ve ders arasında Sağolsun çok güzel sohbetlerini paylaştı. Ben de çok sımsıcak duygularla doluyum şu an kendisine karşı. Her sohbetimizde bir şeyler öğrendim. Öğrencileriyle nasıl yakın arkadaş gibi onlara saygı gösteren bir hoca olduğunu gördüm. Ve inanın her konuşmasında bize en nazik haliyle hiç hocalık taslamadan sürekli güzel şeyler öğretti. Yöntem bilme verdiği önem de her sohbetine yansırdı. Ona göre yöntem bilimi olmadan pozitivist sukukun derinlemesine köklü biçimde kavranması zordu. Hukuksal akıl yürütmenin ve hukuk e, hukukun uygulanmasının, rasyonelleşmesinin ve denetlenebilir olmasının yoluydu yöntem bilim. O yüzden hepimize e, yöntem bilimi öğrenin. E, sağlıklı kaynaklardan yararlanır derdi ve hukukun bilimselliğinin de ancak yöntem bilime e, uymakla e, sağlanabileceğini Metodoloji söylerdi. Metodoloji değil mi? Metodoloji, o, o, yöntem bilim derdi. Doğrusu Ona o. göre yöntem her işin ee, başında yer alıyordu ve e, başarısının e, hukukçunun sırrı yönteme uyup uymamasında yatıyordu hukukçunun us ustalığı izlediği yöntemin düzeyiyle ölçülebiliyordu yöntemsiz çalışan bir hukukçu oksijen tüpü almadan takmadan derin sulara dalan bir dalgıca benziyordu ona göre ya da açık denize savrulup sürüklenen bir tekne gibiydi. Yöntem bilime uyan bir hukukçu karşısında yönteme uymayanlar davalarını kaybetmek zorundaydılar. Öğrencilerine sürekli titiz olmayı öğretmeye çalışsa Kendisini saygıyla, şükranla anıyorum. Evet, Sayın buradan, hocam. Biz de buradan e, hukuk, hukuk güvenlik hukuk güvenliği programından ona iyi bir yolculuk diliyoruz. Aslında geçen hafta dinletmek istediğimiz e, Aşık Veysel'in e, doğum yıl dönümü 25 Ekim e, ne sizi sıkıştırdığımızdan dolayı dinlet unuttuğunuz Dinletemediğimiz evet. müziği bugün hem Aşık Veysel için Hem de hocamızı uğurladığımız e, Güzel, e, sıcak ve zengin toprak e, Onu anmak için dinleyelim Aşık Veysel'den e, benim sadık yarim Karı topraktır. Sadık yârim, dolandım, yar, Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım ey yarboşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Nice güzellere bağlandım kaldım Bağlandım kaldım Nice güzellere ye yar Bağlandım kaldım, bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım Her türlü isteğimi yar topraktan aldım benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi kuzuyu, verdi süt verdi, verdi süt verdi. Oyun verdi, kuzu kuzu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövme dövmeyince kıt verdi, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır.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 Havaya bakarsam eyyar hava alırım, hava alırım, toprağa bakarsayım dua alırım. Topraktan ayrılsam eyyar nerede kalırım, benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Ee, Aşık Veysel'in bu dizelerinden sonra Rona hocamızın gittiği yerin o kadar çok kötü bir yer olmadığını söyleyebilir ve böylece teselli oluruz. <gülüyor> Geçen programımızda baroyu, neden İstanbul Barosu Genel Kurulu'nu önemsediğimizi ve barodaki işte ilk defa bu kadar çok sayıda başkan adayı veya grupla seçime girilişi konuşmuştuk. Ve beklenmeyen sürpriz grupların çıkışını konuşmuştuk. Bu arada işte adalet için sloganıyla ee, ...seçimlere katılan Fikret İlkiz ve diğer e, yönetim, denetim, disiplin ve delegasyondaki arkadaşların çıkış sebebi ile ilgili sohbet etmiştik. O konuda bana sorular da sorulmuştu. Şimdi buna devam edelim ama ben gene bir, böyle bir küçük bir şey... Oyalama daha yapıp zaman kazanmak Abi istiyoruz. Abi biz zaten seçtiğim parça yaklaşık sekiz dakikalık bir parçaydı. Biz bir arada kez şimdi <gülüyor> hayır, oyalama derken. Hayır şu nedenle yani pazartesi günü Aynur Hanım müthiş bir 9 program. Pardon dokuz dakikaymış bu arada. <gülüyor> evet dokuz dakika. Dokuz <gülüyor> dakika. Ama hepsini dinlemedik biliyorsunuz. Pazartesi günü müthiş bir program yaptık bu program yani o metodolojiyle Hatta usulü kokuyla da çok ilgili e, Ferudun yenisey Profesör Ferdun yeni Hocayla Evet Cena, Ceza Kuku Derneği ve İstanbul Barosu işbirliğiyle evet, yapan evet. E, bir toplantı yaptık bu toplantı önemli Ben bu toplantıyı <gülüyor> eğer ikna edebilirsek bir daha ki bir programda Feridun Hoca'yı da çağırarak beraber konuşalım istiyoruz. Çünkü hakikaten Aynur Hanım orada toplantı çok güzel bir e, moderatörlük yaptı. E, bir takım e, şey çok konuşan avukat arkadaşlarımız vardı. Yani programı kendi ...lerini e, öne çıkararak provoke etmek isteyen... ...bazı <gülüyor> arkadaşlarımız vardı... ...onları da e, ...bunu ben bir taahhüt olarak söylüyorum... ...çok önemli bir e, programdı... ...evet şimdi... E, ...İstanbul, İstanbul abi, Barosu seçimleriyle ilgili sorularımıza... Evet, evet, ...çünkü çok fazla geçelim. şey var... ...ve geçen haftanın eleştirileri de var... Bahri Bey'i konuşturmadınız... ...müdahale ettiniz... ...çok fazla soru sordunuz, sıkıştırdınız... E, suyunu zannedersem bitmedi duruyor. Geçecek, yetecek. Evet. Yani, çünkü ben koruma altına alma, almıştım o yüzden çok konuşmuştum ama madem Bahri abinin çok konuşmasını istiyorlar o zaman ben şimdi susuyorum. Ama siz geçen... <gülüyor> Sizi geç... baş başa bırakıyorum <gülüyor> izleyeceğim. Ama siz geçen haftadan biraz notu bayağı kıttı biliyorsunuz. E, ne evet. zaman size not sorsak e, Bahri Bey'in bulunduğu ...ve aday olduğu topla genelde hep düşük puanlar verdiniz. Aslında ee, ben notlama hiç yapmamıştım... ...beklemediğim bir soruydu. O Ondan an tepkisel anlamda bir dedim. Yani hiç kimseyi notlamak istemem... ...tarzıma uygun değil. E, aday olma cesaretini gösteren herkese... ...beş üzerinden on veriyorum yani. <gülüyor> yani bir, bir, bir sınav notu değildi... ...bir quiz... Şeysi evet, tepkisel olarak bir vermiştim çünkü şey zaten o tepkisellik üzerine de sizin Bahri abiye soracağınız soruları <gülüyor> önemsiyorum. Bakalım ama neler şöyle belki zevkli olmuyor çünkü bir taraftan dokuz dakikalık Aşık Veysel Karıtoprağ seçti. Bahri abi siz herkese 10 puan veriyorsunuz ben biraz burada yalnız kaldım gibi. <gülüyor> yok yok. Ee, ama ben şeyle başlayayım mesela yine enlerle gidelim. Ee, Baru da özellikle mesela genel kuru konuşmaları <gülüyor> başından sonra kadar sizler de izlediniz broşürleri şey yaptınız. En böyle öne çıkan proje ve vaat ne gördünüz? Ee, adli yardım. Adli yardım. Ee, tabii Şaka siz... söylüyorum. Ben hmm. bir konuşmaların yapıldığı birinci gün çok ciddi rahatsızdım. Nasıl Katılamadım ama bazılarını videolardan izledim. Kitapçıkları gördünüz. Kitapçıkları oradaki... gördüm. Yani... Ee, en böyle şey dikkat çeken proje hangisi size göre? Ee, bana göre yani... E... Özellikle genç avukatlarla ilgili ve e, adalete erişim açısından e, çok önemli gördüğüm e, adli yardım projesi diyebilirim. Elbette ki burada taraflılık payım var. Yine en çok kendilerini beğeniyor. Peki neydi projenizin özü anlatır mısınız? Adli yardımdaki anlayışınız neydi? Çünkü herkesi meslekçi olmakla eleştiriyordunuz. Şimdi dinleyelim bakalım. Hakkı gözüküyor kendimi. <gülüyor> Yoksa gene avukat e, odaklı mı yaklaşmışlar. Ben, çok merak ben ediyorum. Ben bir kere e, zaten... Kimseyi, e, meslekçiyi anlayışla suçlamıyorum. Hayır, hayır, özellikle şöyle, ben, ben o, özellikle avukat suçlu. avukatçı olarak suçlanan kişilerden Siz biriyim. Evet, Çünkü avukatlığı bizim gibi ülkelerde çok önemli olarak e, görüyorum. <gülüyor> yani hak arama özgürlüğünün, savunmanın, Hı -hı. devletin e, baskı mekanizmalarının, e, baskı reflekslerinin, sindirme e, mekanizmalarının güçlü olduğu... Hukuktan daha çok güç devletinin e, hakim olduğu toplumlarda yurttaşın <gülüyor> e, haklarının, özgürlüklerinin savunucusu avukatlar bakımından. Ben e, avukatları beni meslekçi olarak suçlasalar bile e, avukatçılık e, olayına çok önem veriyorum. Bir, Ve adli yardım e, projesini de tabii en önemli proje budur. Ee, derken Erken. biraz biraz e, şakayla karışık birazcık da e, iki yönlü bakıyorum işe. Haluk İnanıcı'nı zannedersem o konuyla ilgili ayrıntılı bir yazısı da yayınlanmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Yani onu. o aslında Haluk İnanıcı'nın hem o konuda daha evvel yazısı var hem de bizim daha evvel Aynur Hanım Haluk inanıcı beraber katıldığımız ön seçimlerde bir şeyimiz vardı. Ulaşmak isteyen okurlarımız mesela nerede yayınlandı bu? Bunlar, kitapçık olarak bunlar küçük kitapçık broşür olarak yayınlandı. Buradaki iki e, yönü var. <gülüyor> Adli Yardım Projesi için üzülürüm. Bunlara erişebilmeleri mümkün mü? Yani bir internet sitesi veya web kanalından bu kitapçıklara erişebiliyorlar mı? Ben bulamadım Ve mesela. Siz bulamadınız mı? O ettim. zaman biz biz bu broşürümüzü e, ulaşabilecekleri e, benim bildiğim tek yer olan Hukuk Politiye ulaştıralım. Hukuk evet. politikte bunlar yayınlansın, eleştirilsin, Avukatlar tartışılsın. Avukatlar Vakfı'na da eleştirir, ulaştırırsanız sevinirim. Çünkü Peki, Avukatlar ben da... adli yardım çalışan hani uzman gibi laflar demem kendime ayıp olur ama... ...hani 34 yıllık bir avukatım herhalde 30 yıldır adli yardım çalışıyorum... Merak ediyorum. Daha ayrıntılı Hı. incelemek istiyorum. Ya ben bunu iki açıdan Meslekçi batıyorum. misiniz yoksa hakkın öznesi e, e, odaklı mısınız? Onu merak ediyorum. Yani avukat mı birincil özneniz? Avukatın iş kapasitesinin arttırılması Yok, mı? Birinci... Yoksa e, hak arama özgürlüğünü kullanmak isteyen birey tam da, odaklı tam da, tam da böyle. Hı. Biraz evvelde öyle söyledim. Hak arama özgürlüğünün sadece e, bizim e, adli yardım denilen ee, kurum konuşulduğunda e, avukatların ve halkın aklına gelen ilk alan e, cemeuka e, avukatlığı ve işte e, ceza soruşturmalarındaki ve yargılamalarındaki hukuki yardım. Hayır ben e, diğer bütün alanlarda da adli e, yardım kurumunun müessesesinin gelişmesinden yanayım. Bunun sebebi de hakikaten hak arama özgürlüğünün geliştirilebilmesi, etkinleştirilebilmesi, e, uyuşmazlıkların e, her aşamasında e, avukatın e, etkin bir şekilde görev alması. Tabii bu Arkasından ikinci adli yardıma bakış açımızla ilgili ikinci e, önemli e, noktaya abi, da... Proje biraz kısa, net böyle. Evet, evet. Var. Çünkü sorularımız yani bu, var. Adli, adli, yar adli yardımla ilgili e, kurum gelişirse ve etkinleşirse e, çok sayıda avukatta görev alacaktır. Ve bu avukat arkadaşların e, aldıkları görev hem adaletin daha sağlıklı işlemesi ve gelişmesini sağlayacak hem de avukat arkadaşların kimseye muhtaç olmadan ne iktidara ne müvekkiline ne karşı tarafa ne başka e, güçlere muhtaç kalmadan e, öğrendiği fakültede öğrendiği e, fakülteden mezun olurken ettiği yemine ve avukatlıkya e, başlarken ettiği yemine bağlı kalarak avukatlık yapma imkanını artıracak. Yanlış hatırlamıyorsam evet. zannedersen bu projeniz içerisinde yoksulluk <gülüyor> kriteri yani bugünkü mevcut düzen içerisinde yoksulluk belgesinin alınmasıyla. Yok ben, ben sadece Siz onu, bu, bunu yukarıya Evet, tabii, tabii, tabii, tabii. yani buradaki O kişinin... HMK ile sınırlı bir şey zaten. Evet, HMK'de öyle. öyle bir şey söz konusu değil. Yani, yani ben... kitapçıklarınızda... ...2500-3000 gibi gelirin altında olan... ...herkesin adli yardıma başvuru yapabilmesi... ...ve bu koşulların ilişkisi... adli şimdi... yardımdan görev alabilmesi. Alabilmesi. Evet. Başvurma ve görev alabilmesi. Görev Peki alabilme. e, şeyi sormak isterim. E, yani bu ikili bir soru olsun. Lütfen şeyler. en ütopik bulduğunuz... ...ya baya uçmuş dediğiniz... ...ya yani bu kadar da hiç e, falan... E, ...gerçekleşmez bir proje olarak... ...nitelendirdiğiniz herhangi bir şey var mı... ...adayların Aynen. söylediği içerisinde? Ben şey, bu sohbete çok katılmak... ...istemiyorum sizi merak ediyorum çünkü... Sizin e, siz çıktınız yönetim kurulu oluşturdunuz <gülüyor> biz dediniz yani. Ama ama siz şimdi e, üçüncü gözsünüz. Yani üçüncü dışarıdan bakan. Ben hiçbir projeyi yani, ütopik ben görmedim. Bir, ben bir taraftayım. E, e, tamam. işte diğer e, seçime katılan arkadaşlar bir tarafta. Benim niye böyle bir e, seçim döneminde e, böyle bir grup oluşmasında katkıda da bulunarak Hı -hı. aday olduğum konusu belli. Ama e, karşı tarafta gruplar var, avukat arkadaşlarımın oluşturduğu gruplar var. Onların da bu e, İstanbul Barosu gibi önemli bir savunma örgütüne e, sorumluluk alma istemelerinin amaçları belli. Ama dışarıdan bakan, yani bu gruplardan herhangi birinde... Ee, organlara e, aday olmadığı halde dışarıdan bakan arkadaşların görüşleri çok daha önemli diye düşünüyorum. Ben. Yani ben hiçbir proje önerisini e, uçup e, uçuk bulmadım ama e, Cem Kaya Karatünün söylediği yine e, şey o, ortak hedef e, grubu. Geçen sefer o gruptan hiç aslında söz edemedik. Yine Gökhan <gülüyor> Ahi'den de çok fazla söz edemedik. Sadece isimlerini andık. Yani e, Ortak Hedef Grubu'nda Cem Kaya Kretun onu önemsiyor. Zaten Cem biliyorsunuz Avukat Hakları Merkezi'nin eski başkanı benim de çok dinlemiştir bu Avukatlık Kanunu'nun 5. maddesi vardır. Hem adliye binalarında hem de emniyet binalarında avukatların fonksiyonlarını doğru düzgün icra edebilmesi için gerekli mekanların ve olanakların sağlanmasından söz eder. Yine hatırlayın 2002'de Avrupa Birliği ilerleme raporunda ne denmişti? Savcıları dışarı atın. Savcılar adliyeyi yönetmesinler. Savcılar adliye binasında olmasınlar. Adliye binasında hakimler ee, çalışsın. Çünkü hatırlayınız aynı kapıdan girip çıkıyorlardı. Aynı servisle e, adliyeye gelip gidiyorlardı. Aynı e, söyleyiniz e, kaldıkları yerlerin adı ne? E, lojmanlarda barındırılıyorlardı. Yani bir hakim ve savcı popülasyonu var Farklı ve bir arada bir de toplumun içinde yaygın her yerde yaşayan avukatlar var. Bugün adliye binasının da önümüzdeki haftalarda konuşacağımız yeni bir proje var. Adliye binalarının yönetimiyle ilgili baktığınız zaman avukat girişi ayrıdır, hakim savcı girişi ayrıdır, vatandaş girişi ayrıdır. Hakim savcılara x-ray cihazından geçme kimlik gösterme ve kontrol zorunluluğu da yatılmamışken avukatlara kısmen görevli bana ise cesaret Zaten... Ola... Yani şunu demek istiyorum <gülüyor> benim en çok önemsediğim hem şeyde var Hasan Kılıç'ın yükseliş grubunun projesinde var adliye yönetim projesi proje kitapçığında hem de Cem Kaya Karatün'ün bu avukat hakları sorunları odaklı şey, kitapçığında var e, ta 2002'den beri önerilen ve bakıldığında aslında bu darbe girişimi öncesinde Avrupa Birliği ile ve Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü strateji geliştirme daire başkanlığının biriktirdiği bazı projelerin de kitapçıkları ve evet, şeyleri evet. var. Ayrıca oralarda görev alan hakimlerin kendi bireysel çalışmaları olan kitaplar var. Orada adliye yönetimi önemli derecede <Gülüyor> mukayeseli hukukta e, kaynak olarak gösterilerek incelenmiştir. Adliyi kim yönetmeli? Mesela darbe girişimi öncesinde projelerde görev alan hakimler şunu söylüyorlardı. Evet biz de adliye binalarını işletmecilerin yönetmesi gerektiği konusunda bir mutabakata vardık. Yani şunu tartışmak gerekiyor. Daha önceki programlarımızda da dile getirdik. Başsavcının adliye binasını yönetmesinin bir yasal dayanağı yok. Hı hı. Baktığınız zaman e, e, 5300 e, bu söylediğini zannedersem yani adliye yönetimiyle ilgili olarak bütün grupların üzerinde ortak mutabakat evet, evet şey ama yaptı. Yani, yani bizim Sizin şeyde bu, böyle bir şeyi açıkça şey. yazmadık evet. ama. Ama sorduğunuzda e, değer veriyorsunuz. Evet, Peki bu. şeye ne dersiniz? Yani, ama burada Tabii. şöyle bir şey var. İşletmeci mi yönetmeli, başsavcı mı yönetmeli? Başsavcının yasal dayanağı ne? Baronun katkısı ne olmalı yoksa halk konseyleri mi? Mesela hmm. e, Cem diyor ki halk konseyi de olmalı, halkın temsilcileri de olmalı. Çünkü baş, Yargıtay Başsavcılığı nasıl dışarıdaysa aslında İstanbul Başsavcılığı da dışarıda olabilir. Hatta bakın Kaptan e, Bey'in bu e, İMAG'in e, Kaptan Yılmaz adayı da diyor ki e, Başsavcılık hariç savcılar karakollarda dedektiflik yapsınlar, polis'in başında olsunlar. Yenisey'in de Amerika'dan e, örnek alarak önerdiği bir şeydi ve çok tartışmıştık. Acaba ben bunu hep karşı olduğunu söylemiştim. binada olsun ama bir de gidip... Karaokeoda polisin başında mı dursun polisleşir mi acaba? Yani evet, çok evet. önemli sorunlar ben bunlar. Savcının, savcının bu karaokeoda durmasını ben. hep karşı çıktım biliyorsunuz siz evet. söylemişsinizdir. Çünkü o da polisleşir. Zaten Ağırı şu. Adli binası an... olsun ama polisi yönetsin diyorsunuz. Evet tabi tabi. Ya ve tabi yani bu. Ama adliye Üst, dışında olsun e, diyorsunuz. E, tabi tabi adliye evet. dışında olmalı. E, hatta biliyorsunuz e, yani özellikle Anadolu'daki e, yargıçların, sav avcıların jandarma'nın işte kaymakamın Hı -hı. yani iktidar erkiyle e, e, yardımcı e, akşam öne... yemeklerinde işte gündüz sohbetlerinde hepsi bir arada Hı -hı. E, bulunmalarının e, yargıçlarda nasıl bir hüküm kurma hüküm kurarken kurarken neleri dikkat etme neyi korudukları konusunda tamamiyle farklı bir e, anlayış e, gelişiyor. Peki, bir, gelen bir, bir, sorulardan bu, bir tanesi aslında bir tespit e, bir şeyin altını çiziyor diyor ki daha önceki Baro Genel Kurullarında sık sık laiklik vurgusu çok fazla yapılırdı. Ama ilk kez bu Baro Genel Kurulunda laiklik vurgusu yapılmadı. Onun yerine daha çok Cumhuriyet kazanımları gibi ifadeler e, duymaya tık başladı. Tıklım konuşmasının başında. ...cubriyet kazanımları... ...layık e, hukuk devleti... ...vurgusu vardı ama ben... ...ben yani bu... E, ...layık hukuk devleti vurgusunu... ...yapmayan diğer... E, ...grup adaylarının... ...layıklığa karşı... ...olduğu görüşünde de değilim hatta... ...yani AKP'li... E, ...olduğu söylenen... E, ...grup e, dahil olmak üzere... ...yani e, layıklığa karşı bir... E, ...söylemin ve anlayışın... ...olduğunu düşünmüyorum... Ama e, önemli olan e, yani devlet mekanizmalarının içindeki, içindeki bu bu nasıl yürüyor? Bu laiklikle ilgili mekanizmalar nasıl ben yürüyor? Ben gelen önemli. soruları hızlı hızlı okumaya çalışıyorum. Ee, bir... Yani Fikret özellikle onu açıkça Ama Hasan var. Kılıç'ta ve Durakoğlu'nda da var layıklık vurgusu. Sadece öne çıkmadığın arkadaşlarımız. E, Cumhuriyet kazanımları yani. evet. ifadesinin evet. kullanıldığına yani karşı artık bir daha cepet. geniş Evet. evet. Yani eskiden sadece laiklik üzerinden kurulan e, kavramsal hattım bugün Cumhuriyet kazanımları Mustafa evet. Kemal Atatürk vurgusunun en fazla... Ve işte devrimler çıktığı. mesela harf devrimi bilimsel e, gelişmenin de en temel e, devrimlerinden biri. Yani Cumhuriyet kazanımları derken bunun da olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, yine bir e, soru özellikle e, bu tabii sizin bulunduğunuz gruba ilişkin. Şimdi bu e, Çağdaş avukatlar grubunda ayrışmaları oldu. Özgüç'ü demokrat avukatlar ayrı girdi. Hani biraz daha sol demokrat avukat gruplarını düşünürsek. Şey söyleniyor, bundan sonra ne olacak? Bir, bir araya geliş mi yaşanacak? Avukat Fikret İlkiz grubu veya topluluğu yeni dönemde artık bir topluluk olarak devam mı edecek? Ona ilişkin bir soru var. Ben bugün sadece gelen soruları size aktarıyorum. Buyurun. E, şöyle söyleyelim, yani şu anda İstanbul Barosunda e, yani temel iki akım var diyebiliriz. Birincisi ilk 1974 yılında e, oluşan, daha sonra 76 yılında beş kişilik yönetime gelen, daha sonra 77'de bir başkan ve on kişilik yönetimle yönetimde olan Çağlaş Avukatlar Grubu. Daha sonra bu gruptan belli bir ayrılma oldu. Öncelikle Avukatlar Grubu. Önce İlke Avukatlar grubuyla çalış Avukatlar grubu oldu. Eskiden işte Meslekte Birlik grubu vardı. Daha sonra e, önce İlke e, Çağdaş Avukatlar grubu, işte Katılımcı Avukatlar grubu e, ve Özgürlükçü Avukatlar grubu diye gruplar ayrıldı. Yine hukukun üstünlüğü platformu denilen hukukun üstünlüğü grubu seçimlere katıldı. Sanıyorum yanlış anlamıyor isem birkaç dönemdir iki ya da üç dönemdir İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu İMAG dediğimiz grupta ayrı bir şekilde seçimlere katılıyor. Eskiden bu İMAG'ın bir kısmı önce, yer birlikte... bir kısmı hatta da önce iki grubuna oy tabii, verenleri tabii. vardı. Şimdi e, yani söylemlerinden daha daha söylemlerinden ve de e, işte slovanlarından anladığım kadarıyla ve başkanın konuşmasından anladığım kadarıyla da yani e, önce ilki e, şu anda Durakoğlu grubunun genel çizgisiyle e, İstanbul Milliyetçi Avukatlar grubunun e, çizgisi arasında çok büyük bir fark yok bana göre. Peki e, Farah abi bir soru. Ha ne olacak? Ne olacak bana göre bana göre bu dönemde toplumun bütün katmanları avukatlar yargıçlar, savcılar güvenlik görevlileri herkes şunu anladı ki e, adalet ve doğru işleyen bir hukuk mekanizması bağımsız işleyen bir yargı tarafsız işleyen bir yargı her şey herkes için önemli ve yargının görevi bu ülkenin e, Dış güvenliği sağlamak konusunda görevli olan ordunun yerine geçerek bu ülkeyi korumak, iç güvenliğinden sorumlu olan e, polisin, jandarmanın yerine geçerek ülkenin güvenliğini sağlamak değil, bireyin ve topluluk haklarının e, güvencelenmesini sağlayacak, adaleti sağlayacak bir yargı işleyişi ve burada bunu sağlamak için aktif e, görev alacak avukatlık. Avukatlar. E, dolayısıyla ben bundan sonra e, hukuka, hukuk güvenliğine doğru bakan e, gruplar arasında e, diğer siyasi görüşler çok önemli olmaksızın e, bu özgürlüklere sahip çıkan, hukuka sahip çıkan, adaleti hedefleyen e, birleşmelerin olabileceğini düşünüyorum. Evet, yeni dönem, yeni birleşmeleri e, gebe gibi gözüküyor. Göreceğiz. Ee, <gülüyor> göreceğiz. Ee, en, bir soru daha var. Ondan sonra e, biraz... Hatta isterseniz ben söyleyeyim. Hı. Ben bu dönemde bu dönemde hukukun yaşadığı bu sıkıntılı e, sokakta, dar sokakta e, şöyle söyledim. E, önce ilke grubundan bana göre dört grup bölündü çıktı. Bütün bu gruplar bir araya gelsinler. Ayrıca işte e, Çalış avukatlar grubu, özgürlükçü demokrat avukatlar grubu, katılımcı avukatlar grubu bu gruba destek versin. Temel ana çizgini birincisi e, hukuk güvenliğinin sağlanması için e, hukuka temel e, olarak hukuka e, sahip çıkmak. İkincisi... E... Yanlış anlamıyorum değil mi? Tekrar yani altını çizmek için şey yapıyoruz. Siz diyorsunuz ki önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu yükseliş hareketi gibi... Bütün, bütün bunlar bir araya olmalı. Ee... Hukuka sahip çıkan bağımsız, adil ve etkin yargıyı hedefleyen... Öbür... Savunmayı, Hı. güçlü savunmayı hedefleyen savunmanın etkinliğini sağlayacak bir savunma örgütü. Baro örgütü oluştursun diye düşündüm ama... Yani bu o grubu, zaman iki, iki hat mı kuruyorsunuz? Bir tarafta e, e, bu, e, bu kadar geniş bir cephe. Onun pey, karşısında da pey, bugün cümle... Biraz, birazcık birazcık yani şu anda siyasi iktidarın çizgisine yakın görünen bir grup vardı. İşte bu e, Sayın Profesör... Iı, Talat Bey'in Bey ıı, grubu. Can grubu. Bir de işte Milliyetçi Avukatlar grubu. Aslında bu söylediklerimiz çerçevesinde bu söylediğimiz ana ilkeler çerçevesinde bir seçim olsa ...ben avukatların yüzde ...orada birleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü Peki, bu böyle için... geniş bir ittifakın... ...özellikle hani geçen hafta programda da... ...konuştuğumuz Ercan Kanı'nın eleştirileri vardı. Yani tutuklu hedefi milletvekilleri... ...daha sonra... ...sokağa çıkma yasakları... ...o alanda yaşanan hak ihlalleri... ...böyle geniş bir ittifakta... ...bu meseleler... Şimdi, ...herhangi bir şekilde şimdi, kısıtlanmadan konuşulabilir mi? Ortaklık tığır mi? Bence konuşulmalı çünkü... ...bütün bunlar bakın bütün bunlar... Aslında e, hukuk güvenliği içinde düşünülebilecek şeyler. Ve hukuk güvenliği sadece ço çoğunlukta olanların değil, azınlıkta olan, din, dil, inanç, etnisite, e, bütün bu konuda azınlıkta olanların haklarının güvencelendiği bir sistemi sağlar hukuk güvenliği. Ve e, yani 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndan sonra yapılan bütün... İşte Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Demeci, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütün bunların amacı bunu sağlamaktır. Eğer biz bir hukuk kurumu, bir savunma kurumu isek bu temel şeylerde anlaşabiliriz. Doğru konuşarak, kriterleri doğru konuşarak anlaşabiliriz. Yoksa şimdi sokağa çıkma yasağı ortada, o gün pazartesi günü Aynur Hanım ve Feridun Hoca ile yaptığımız konuşmada da, toplantıda da bu konuşuldu. Ortada bir sıkın yönetim yok. Valiliğin sokağa çıkma yasağı koyma gibi bir şeyi yok, yetkisi yok. Sokağa çıkma yasakları konuldu, belli yerlere girilmeme yasakları konuldu. E bunlara bana göre sadece HDP'li hukukçuların, avukatların değil bütün hukukçuların karşı çıkması lazım bütün hukukçuların burada e, özgürlükleri, hakları savunması lazım. Üstadım sizin ağzınızdan şöyle bir manşet atmak yanlış olmaz galiba değil mi? Ee, Baro şu andaki mevcut iktidarın da içinde bulunduğu çok geniş bir ittifak hedefleniyor önümüzdeki dönem içerisinde. Hayır yani bu benim düşüncem. Evet, bu yani bu dönem de söyleyeyim. böyleydi ama bu sağlanamadı. Yani önce ülke kendi içinde sağlayamadı ve diğer gruplarında bu eee önce ülkeden Ayrılan e, bütün gruplara bir bütün olaraktan hak ve özgürlükler çerçevesinde yaklaşmasının kapıları da kapanmıştı zaten. Ama diyeceksin ki Hasan e, Kılıç. Kılıç'la ilgili işte çaktan birleşmeler oldu. Ama bunlar bütünsel birleşmeler değil. Belli arkadaşlarımız Hasan Kılıç'ın baro içindeki aktif çalışmalarını her yere koşan fedakarca çalışmalarını emeğine değer vererekten ee, sahip çıktılar ona destek verdiler. Bu son derece saygı duyulacak bir şey. Ama baro yönetimi, İstanbul barosunun yönetimi sadece bu kadar bir şey değil. Sadece bununla e, oluşturulacak bir e, sorumluluk belirleme işi değil. Peki, Daha evet. Ayner Hanım bugün sessiz baya. Ee, geçen herhalde. Çok fazla e, Bahri abi konuşturmak müdahale ettik noktasında kendisi bugün pek müdahale Yok, olmuyor ama ben özellikle beyim, şeyden şu biraz... Şu an Rona hocamız defnediyor aklım bir taraftan orada demin ama... ikindi saatine baktım herhalde başladılar. Hı. Yani hocamızın bu hukukun maske işleviyle ilgili söylediklerini anımsıyorum. <gülüyor> Şimdi Bahri abinin söyledikleri ne kadar gerçekçi onu değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü zaten aslında bakın bu, bugün İMEK'ın bile söylediği e, meslek e, örgütü olduğunu unutmadan... E, farklılıklarla bir arada olmaya yönelik bir baro yönetiminin oluşturulması. Ama şu an öyle olmuyor. Gruplar e, yarışıyorlar listeler bir tanesi ele geçiriyor ve e, her şeyi o belirliyor. Bir meclis kurulmuş yasal dayanağı olmadığı halde meclise siz de gelin diyerek bazı muhalifler çağrılıyor. Şimdi bir kere burada biz baroyu konuşursak baronun hem organlarının nasıl seçildiğini ve nasıl seçilmesi gerektiğini tartışmalıyız hem de işte yönergelerle yöneticilerin iktidara gelenlerin e, kabul ettiği kadarıyla oluşturulan katılım mekanizmalarını konuşmamız lazım. Şimdi siz e, anladığım kadarıyla e, Cumhuriyet it ne, e, söyleyiniz e, ittifakını e, dışında bırakan i̇ttifakı bir e, geniş cephenin oluşmasından bahsediyorsunuz. Cumhuriyet bahsediyorsun. ittifakı derken. Cumhur İttifakı Cumhur İttifa demek istiyorsun. Özür dilerim. işte <gülüyor> farkındayım. E, kafam yerindedir. Cumhur İttifakı, hata hatalı söylediğimi fark ettim söylerken de Cumhur ittifakını dışlayan bir geniş cepheden ben, bahsediyorsunuz. Be, ben böyle de Çünkü, bakmıyorum meseleye. Çünkü 78'de yapılmış zaten değil mi? 74'te 78'de evet. kısmi olarak yapılmış. Yani farklı düşüncedeki hukukçular bir araya. Mesela Mehmet Ali İkizer'in başkanlığı dönemi buna örnek verilir. Mehmet Ali İkizer'in dönemi Zaten böyle bir ayrışmanın olmadığı Olmadı. çok önemli Koşun bir dönem ama Selahattin Süli Tekin Ay düşünelim. Selahattin Süli Tekin Ay dönemi Orhan Paçdın'dan sonra <gülüyor> e, o günkü anlatımla ve bugünkü söylediğimiz e, betimle, bizim bugün yapabileceğimiz betimlemeyle sağ bir anlayışın e, baro yönetimidir. Oysa oysa <gülüyor> bu yönetimde dahi Hukukçu gibi e, hukuk kriterleri evrensel hukuk değerleri dikkat alındığında çok önemli şeyler yapıldı. Söz gelimi e, Türkiye İşçi Partisinin yasal bir partinin üyesi olmaktan dolayı hakkında mahkumiyet kararı verilen Alpselik yönetim mahkemelerince verilen Alpselikle ilgili hakikaten bu sağ yönetim müthiş bir karar verdi. Dedi ki yani Alpselik'in Alpselek'le ilgili verilen mahkumiyet kararı avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan bir karar değildir. O yasal bir partinin üyesi olmuştur. Siyasi düşüncelerinden dolayı olağanüstü bir mahkemede mahkum olmuştur. Bu onun avukatlık yapmasına ve baro levhasından silinmesine engel değildir dedi. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman Cumhur İttifakı dışında bir ittifak değil. Hukuka ee, işte hukuk güvenliğine, temel hak ve özgürlüklere, evrensel haklara, birey haklarına ve e, toplum şey e Grup haklarına sahip çıkan bir hukuk anlayışıyla hareket edildiği zaman herkesin bu yönetimde yer almasını... Peki ama yani... bir itiraz da var. E, Aynur onu yakından takip ettiği için çok kısa ondan e, cevap almak isterim. Şimdi Çiğdem Koç var. E, bir de alt taraftan yeni bir itiraz var. Yani bu topluluklar, bu gruplar içerisinde e, genelde <gülüyor> hantal ve çok dar e, giremiyoruz. Orada kendimizi <gülüyor> temsil edemiyoruz e, doğal olarak da. Benim tek başıma bir kadın olarak, bağımsız bir aday olarak girmemin nedeni bir itiraz, bir isyan Rikkan aynı şey. anlamda. E, bu da güzel bir şey oldu işte. Yani. E, bu kadar genelleştirilmiş, daha büyük bir ittifakta bu tip seslerin durumu evet. ne olacak? Tabii bireyler ve gruplar hiçbir zaman için bu tür cepheleşmelerde eşit muamele göremiyor. Belki bir kişi kişisel liyakatından dolayı içine alınabilir böyle bir... 10 kişilik yönetim kurulunun ama diğerleri hep grup temsilcileri olmak durumunda. Bir de ben Gökhan Ahi'ye dikkat çekmek istiyorum. Mesela diyor ki Avukat takları grubu ...gerçekçidir, hamasetten ve içi boş... ...epik söylemlerden uzaktadır... ...diye başlıyor ve... ...sahacı, solcu, topçu, ...Kürt, Türk, siyah, beyaz... ...diye ayırmaz avukatları... ...sadece avukat olarak bakar... ...bu yüzden işte başörtülüler İran'a, komünistler... ...Moskova'ya, Türkler Or Orta Asya'ya... ...Eşcinseller Hollanda'ya demez... ...avukat sorunları için uğraş verir... ...diye devam ediyor ve... Epekte, ...avukat hakları grubu deyin panda deyin. gibidir... ...hem siyah hem beyaz hem Asyalı diye... <gülüyor> ...devam ediyor... ...sonra da söz veriyor... İşte Özellikle bu benim benim <gülüyor> bar, benim aday olduğum dönemdeki Baro Genel Kurulu'nda yaptığım konuşma gibi o. Yani Vallahi. hem siyah hem beyaz, pan, hem panda sarı pa, panda ifadesini mı? kullandınız mı? Panda kullanmadım ama. Ama mesela epik söylemlerden uzak diyor ama bütün tanıtım şeylerinde savaşan işte askerler, işte brevhat Brevhart brevhatın şeyleri bir başkan at üstünde koşa koşa geliyor ve avukatlara 5 dakikalık bir söyler çekince avukatlar birden ayaklanıyorlar. Onlar tabi şey tabi haksızlık etmeyelim. Bu arada yani avukat hakları Hitler'in göbelsine ve Hitler'in bu takımına karşı da Epe yüreklerini hoplatan, korkular salan bir Gençlere grup olarak. Dik, gençlerin dikkatini çekmek için biraz da eğlenceli olsun diye değişik bir yöntem. Ama epik, epik söylemlerle fırın yazmısın. E, yani. yani ben onu söylüyorum bakın diyor ki cumhuriyetimizin kurucu değerleri. Pardon, yazmasın orayı demenizin itirazsız daha önce siz mi kullandınız diye o ifadeyi neden yazmıyorsunuz? Hem öyle diye pemliyor. Hayır veriyorsun? hem epik söylemlerden uzakız diyor. Tam da böyle epik söylemler var Ama yani. panda ilişkin yorumunuz olmadı pandayı bilmiyorum ama ben şey dedim yani baro yönetimleri savunmanın örgütü olan baro yönetimleri kimseye siyah beyaz sarı kırmızı diye bakmaz ee, savunmanın örgütü bütün bu düşüncelere inançlara renklere e, hepsine onların e, bu haklarına ve renklerine güvence sağlayacak kaç, kaç ben... yılında söylemiştiniz bunu? 2004 evet, 2004'te 2004 adayımızda evet. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlı kalacağıma diyor aslında tamam. apolitik çıkmış gibi düşündüğümüz kişi de söz verirken buna dikkat çekiyor ve bizim grubumuz baro seçimlerinde yarışırken gücünü ne baro kaynaklarından, ne iktidar partisinden, ne de siyasi görüşlerden alır. Gücünü sadece ve sadece kamu hizmeti verdiğinin ve kutsal bir meslek icra ettiğinin farkında olan mesleğinin onuruna ve vakarına sahip üye avukatlardan alır. Mesleğin ortak aklıdır diyor. Ve avukatların özü hakları için, ekonomik haklarını korumak için gücümün yettiğince değil gücümün sonuna kadar mücadele edeceğime söz veriyorum diye de bir ant koyuyor. Yani dolayısıyla baktığınızda e, salt meslekçi gibi görnenin de sonunda Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle kendisini bağladığını e, deklare ettiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla o bu O zaman bu arada özelliğinde... Can Polat grubu da bu bu andın e, avukatlık meslek kuralarına aykırı olduğu için danıştığa bir dava açsın da görsün bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada son dakika biraz daha kışkırtıcı bir soru var. E, deniyor ki Bahri Belen'in de içinde bulunduğu yani e, Avukat Şükret İlkiz e, ya geçen söylemiştiniz grubun ismini ben tekrar unuttum. Aynen hatırlıyor musunuz? Önce siz? hukuk. Önce Hukuk, Huk hukuk için, hukuk için. Hukuk için, adalet <gülüyor> için grubu. Yani özel şey bir, bir şey koymadık ee, yani. Çok fazla e, baro iktidarını şu anda da durak olduğunu yani eleştirmediğiniz, e, katıldığınız toplantılarda, e, direkt genel kurulda da yapılan konuşmada eleştirmediğinize dair şey vardı. E, şimdi de geniş ittifaktan bahsediliyor. Ben, ee, ben, acaba... ben ben ben ben eğer genel kurulda konuşmacı olsaydım e, mevcut yönetimi nasıl eleştireceğimi biliyorum biliyordum çünkü e, İstanbul Barosu işte Orhan Paydın döneminden beri yapılan haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında hiçbir zaman bu kadar sessiz kalmadı yani. Sayın Durakoğlu kişi olaraktan bizim programımıza katıldı. Çok sevdiğim, çok saydığım, çok kibar bir meslektaşımız, başkanımız. İşte mesela Cumhuriyet davalarına katıldı, Adalet Nöbeti'ne katıldı, avukatların davasıyla ilgili birtakım çalışmalarda destek oldu ama İstanbul Barosu böyle böyle değildir yani İstanbul varoluşu böyle olmaz ee, yapılan birçok hukuksuzluklarla ilgili zamanında e, tepki göstermedi ses çıkarmadı ee, yani onun için e, söylenecek çok şey var ama tabii Sayın Başkan burada yok. E, o kadar ayrıntılara girerek bir e, eleştiri yapmaydı şu anda. E, eleştiri mudur? de biraz e, düşük kaldık daha fazla eleştirebilirdik. Sonuçta eleştiriye katılıyor musunuz? Ee, bir şey var, yani mi? onu şimdi konuşmacı arkadaşlarımın e, konuşmalarına dikkat edilirse Hı. nelerin söylendiğini orada çok açıklıklı görebiliriz. Yani, şey, Rıza Türmen Yaman bir avukattır. Fikret Bey'e oy verin dedi. Fehmi Bey e, ne söyledi unuttum. Evet. Sordu yani grubu yok, yok. Ee, dedik, dedi ki kişi konuştu. Fikret Bey'in Avukat Mesela Rıza Bey'in konuşmasını e, hatırlıyorum avukatlar hukuk savaşçılarıdır dedi. Evet. Ve böyle Tekniden bir dönemde soyut yani, hayır, biz böyle, böyle bir dönemde böyle bir dönemde dedi e, hukuku savunmak için adeta savaşmak lazım. Ve bu konuyu da ben evet. Fikret İlkiz ve arkadaşlarının yapar yapabileceğini düşünüyorum. Yamandır Hı. lafını Yaman, atalım Bunu yapabileceğini evet. düşünüyorum. Dedi. Diyebilir bir şey demiyorum Yaman lafına takılmadım da. <gülüyor> yani, soyut onu demekse. Oysa size somut eleştiri yaptınız mı diyor soru geliyor. Bakın Başar altı evet. kendilerinden ayrılan Kişi bile İstanbul Barosu ne yazık ki tarihsel göreve sorumluluklarına aykırı bir şekilde olup bitenlerle uyumlu sessizlik ve tepkisizlik içindedir, etkisiz ve yetersizdir diyerek sözüne başlayarak niye ayrıca aday olduğunu açıklamaya çalışıyor. Tabii bir böyle bir izahı gerekiyordu onun da zaten evet. aynı gruptan Tabii ayrıldığına son göre. Son günde, 20 günde e, çıkmış olmanın verdiği bir hazırlıksızlık hmm. var herhalde. Bir de şeyi tartışmak lazım. Süremiz doldu ama hani son 10 günde mi konuşulur bu büyük cephelerin oluşturulması? Bunun için nes, nasıl çalışılır? son dakikaya bırakıyorsunuz Yön, Yine Konum hocamızı yerine... analım. Yöntem son... bilim bu mudur? <gülüyor> yani yöntem bilimseler yani, gerçekten... dışı nasıl bu? Son dakikaya dakika bırakmadık. <gülüyor> bir, de, iki... Iki... bir de bir de hep dediniz. Sanki ki geçen dönemde, daha evvelki dönemde hep öyle. Daha önceki dönemde, dönemde, öyle, dönemde öyle değil de, evet. bir Önceki seçimde de öyleydi. 2 yani evet. yıllık iki yılda bir son, yapılan bir seçimi evet. neden genellikle e bu, son bir bu, ay? Bu, bu dönemde öyle bir düşük Fikret, Fikret, Fikret e, Bey'in ve arkadaşlarının e, böyle bir e, şey söyleyin adaylık düşüncesi olmamıştı. Fakat yani e, bu ara seçimleriyle ilgili gelinen tıkanıklıkta e, hakikaten ...bir ses çıkarmak için... ...aday olundu, liste çıkarıldı... Ee, ...belki de bunu... ...daha sonraki baroda yapacağımız... ...gruplarda yapacağımız toplantılarda... ...konuşup tartışacağız... ...zamanımız galiba doldu... doldu. İkinci ...sanki biz ses... çok fazla sıkıştırmadık... İkin... İkinci... ...ikinci bir müzik dinleyemeyeceğiz... Ee, o zaman ben Aşık sonra koptum çünkü izleyicilerimize, izleyicilerimize, izleyicilerimize yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşça, kalın hoşça kalın. diyoruz. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Hukuk güvenliği.